Euzü Bismillahirrahmanirrahim. İnnehum fityetun amanu bi rabbihim ve zidnahum huda sadakallahu'l azim. Değerli kardeşlerim, insan hayatında Allah Teala'nın insana verdiği nimetler içerisinde en büyük en büyüklerinden birisi gençlik nimetidir. Allah Teala insana hayatı boyunca pek çok nimet vermiştir ama gençlik nimetinin önemi, özelliği hepsinden çok farklıdır. Okuduğumuz ayet yerime de allah Teala Kehf suresinde mağara eshabı olan Eshab-ı bahsederek buyuruyor ki innehum fitiyetun onlar öyle bir gençti ki öyle bir genç topluluğuydu ki amenû bi rabbihim Rablerine iman etmiş idiler ve zidnehum hude biz onların hidayetini de artırdık. Yani bir mağara dolusu genç, koca bir Roma İmparatorluğunu yerle bir etti. Dolayısıyla da eğer sizin elinizde bir avuç genç olsa bir mağara dolusu genç olsa, yeryüzünde yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Onun için en önemli değer fizik bir hazine gençliktir. Genç mevsimidir. Gençlikte insanın elde ettiği, sahip olduğu güçtür, enerjidir. Tabii ki bir toplumun bu açıdan belkemi sayılabilecek en önemli nimeti gençliğidir. Bu nedenledir ki Allah Teala'nın insanlara verdiği en büyük nimetlerden birisi olan bu gençlik nimetini hakkıyla kullanmak, buna gereği gibi muamele etmek herkesin görevidir. Tabii ki allah Teala gençlik nimetini hem insanlara şahsiyetleri itibariyle bir nimet olarak vermiştir, hem de gençlik bir topluma da bahşettiği bir lütuftur. Bir gençlik eğer bir toplumda var olmazsa o toplum pek çok şeyden de mahrum kalmıştır. Ve bu gençliğin mesela güç, mesela hizmet itibariyle, mesela birikim, yine gelecek itibariyle toplumlar gençlere mahkumdur. Bu nimet olduğu kadar aynı zamanda da insanı, insanı zaafa uğratacak da bir risktir. Aynı zamanda gençlik, gençlik insan için delilikten de bir şube demişler insana çünkü insan henüz yeteri kadar tecrübe sahibi olmadığı için yeteri derecede bilgi bilgimene sahip olmadığı için hayatın zorluklarıyla henüz baş göz olmadığı için bazı de muhakkak olacaktır. Genç aklı kendisinden daha hızlı çalıştığı için tersine tersine kanı aklından daha hızlı çalıştığı için de gençlik döneminde yanlış yapmaya meyyaldir. Onun için Allah'ın büyük bir nimet büyük bir lütuf olarak verdiği gençliği en iyi şekilde kullanmak yönlendirmek ve yaralanmak durumundayız. Allah Teala dünyayı öyle bir denge üzerine yaratmıştır ki insana gençliği vermiş ama gençlikle beraber olgunluk ve tecrübe olan ileri yaşlılığı da vermiştir ki bir toplumda ahengi düzenli bu iki grubun birlikte var olması ile sağlamıştır. Onun için onun için bir toplumda yaşlı kesim ne kadar elzemse genç kesimde o kadar elzemli gereklidir ve insan hayatında gençliğin bu kadar çok önemli olmasından dolayıdır ki toplumu bozmaya çalışanlar hep hesaplarını gençlik üzerine yapmaktadırlar. Çünkü gençlik çağı insanın şehvetinin yoğun olduğu bir çağdır. Gençlik çağı insanın kendisini kontrol edemediği bir çağdır. Gençlik çağı insanın şehri isteklere karşı açgöz olduğu, saldırgan olduğu ve kendini kontrol edemediği bir çağdır. Ve hepsinden de önemlisi Gençlik iki ucu keskin bir bir kılıç gibidir. Öyle keskin kılıç ki bazen fayda verilmesi gereken yere zarar verir hale gelebilir. Onun için de gençliğin eğitimle, şuurlanma ile, ahlakla kontrol altında tutulması gerekir değerli kardeşlerim. Nasıl ki bir meyve ne kadar verimli olursa olsun... Çok güzel bir meyve, mirar mineralleri bol bir meyve. Yendiği zaman vücuda her türlü faydayı, yararı sağlar. Vücut her türlü gereksinimini ondan karşılar. Ama aynı meyve eğer çürümüşse, küflenmişse, bozulmuşsa onu yem vücuda zarar verdiği gibi onu bir vücut almasa kenarda dursa bile insanlar onun kokusundan zarar görür. İşte gençlikte böyledir. Eğer kontrol altına alınmaz, hayırın insanlığın hizmetine kullanılmaz, kendisine toplumuna geleceğine yararlı faydalı şeyleri yapmazsa, o sadece kendisi bozuk olmakla kalmaz, çevresini de kötü korkularıyla, kötü korkularıyla dehşete kötüle saplamış olur. Değerli kardeşlerim. Tabii ki her gencin ideali vardır, ideali olmak zorundadır. Eğer bir insan ölünde, uğrunda canını vereceği, uğrunda öleceği bir davası yoksa, bu gencin geleceğinden, bu gencin varlığından söz etmekte de mümkün değildir. Boş bir e, bitki gibidir, rüzgarın herhangi bir yöne esmesiyle, o genç varlığını yitirir. Bunun içindir ki gençlikte öncelikli olarak ahlak ve manevi değerler kadar uğrunda öleceğe sahip olduğu bir davanın, bir şuurun, bir bilincin var olmasıdır. İşte allah Teala gençliğe her türlü şehevi istekleri, zafiyetleri verdiği gibi bu kötülüklere karşı mücadele etme gücünü de iradesini de Allah Teala o gence vermiştir ki kötülükle beraber iyiliği de yapabilme gücüne selahiyetine sahip olsun. İşte buradan sonra görev başa düşmektedir ki tarihte de pek çok peygamberin ve büyüklerin hayatında rol örneğini gördüğümüz gibi bir genç olmak hedeftir. Hazreti Yusuf gibi hani nasıl ki dünya güzeli Hazreti Yusuf sarayda evinde hizmetçi olarak bulunduğu Züleyha ile karşı karşıya bulunmuşsa bu intihandan galip gelmişse işte insan güzelliğin zirvesinde bile olsa Hz. Yusuf gibi kötülükle mücadele etmesini bilmeli, dik duruşunu sergilemeye devam etmelidir. Maalesef ki bugün içinde yaşadığımız toplumda Hz. Yusuf'un nefsini koruduğu tek bir züleyha maalesef yoktur bugün her köşe başı birer züleyhalar olmuştur ve evin içerisinde kullandığı internette hatta akıllı telefonlarda caddede yürürken eve girerken çıkarken işe girerken her yerde kendisini azdıracak baştan çıkaracak kötülüklerle maalesef imtihana tabi tutulmaktadır. Onun içindir ki bu devirde kendisine sahip olan hakkın peşinde yürüyen genç gerçekten bir yiğittir. Onun için de bu yiğidi Allah Teala da övmektedir. Peygamberimiz de bir hadis-i şerifinde Allah gencin ibadetine bakınca güler, sevinir buyuruyor. Tabii ki insanın ibadetlerini en iyi yerine getireceği çağda gençlik çağıdır yaşlı insanda, ileri yaşta da, orta yaşta da ibadetleri yaparsa kulluğunu yerine getirmiştir. Ama gençlik döneminde yapmışsa bu Allah Teala'nın indinde daha makbuldür. Allah Teala'nın daha fazla sevdiği, hoşlandığı bir durumdur. Değerli kardeşlerim, insan oğlunun hasletleri, özellikleri, davranışları insanda kalıcı değildir. İnsanda olduğu kadar bulaşıcıdır. Eğer bir insan iyilikler yapıyorsa, çevresine de iyilik saçar. Eğer bir insan kötülükle meşgul ise, kötülüklerin içerisinde ise, yaptığı bu kötü davranışlar da çevresine, çevresine bulaşır. Onun için iyi bir insanın da, kötü bir insanın da davranışı sadece kendi kendine kalmaz. Hani anlatılır ya, Harun Reşit ile Behlül Dana'nın durumu, işte bir gün Behlül Dana her fırsatta olduğu gibi Harun Reşid hazretlerine nasihatta bulunuyor. O da diyesiymiş ki, ya Behlül fazla zorlanma her koyun kendi bacağından asılır. Ben ne yaparsam yaparım, önemli değil mahiyetin, hani Harun Reşid'in derdi de Behlül Dana'yı söyletmek. Bana nasihat etmene gerek yok her koyun kendi bacağından asılacak dediğinde Behlül bu ya yaptığı her şey ibretlik olduğu gibi bir tane kesilmiş koyun bulmuş getirmiş sarayın ortasına koymuş ve içerisindeki daha temizlenmemiş haliyle. Tabi etrafa bir koku yayılmaya başlamış ki temizlemek isteyenlere kaldırmak isteyenlere Aman karışmayın deyip müdahale ediyormuş Behlül Dağına. Sonda Harun Reşit Hazretleri gelmiş ki Hayrola Behlül nedir bu dediğimde? Demiş ki sultanım her koyun kendi bacağını asırır. Demiş ki olur mu kendi bacağını asırır? Kendi bacağını asırır ama etrafına da pis koku yayar ve çevreyi rahatsız eder, taciz eder. Onun için de bir insanın kendi başına yapacağı işler, hareketler sıradan bir hareket değildir. Bir kötülük yaptığı zaman, bir şer, bir masiyet, bir günah işlediği zaman yeri gelir gök yüzü sallanır. Arş ala titrer bazı kötülüklerden. Onun içinde kötülük yapıp geçmemek, kötülüğün sıradan bir şey olduğunu düşünmemek gerekir. Aynı şekilde iyilikte böyle de değerli kardeşlerim. Peygamberimiz yine buyurur ki yaşlı gibi davranan gençlere rahmet olsun. Hangi genç? Yaşlı insan gibi kendisini kötülüklere karşı müdafaa eden, kötülük yapmaktan alıkoyan ibadetlerine düşkün olup, her an ölüm gelecek beklentisinde olmak. Ben gencim, deliyim, delikanlıyım, istediğimi yaparım değil, her an Allah Teala'nın gözetiminde kontrolü altında bulunduğu haldir. Kim gibi? Hazreti Musab gibi. Hani bilirsiniz, en yakışıklı sahabe olarak zikredilen, rivayet edilen Hazreti Musab bin Umeyr. Kimdi bu zat? Daha çok küçük yaşlarında, 17-18 yaşlarında Müslüman olmuştu. Bu gençliğinde çok varlıklı bir ailenin de evladıydı. Öyleydi ki, Mekke'nin tüm kızları hep onu gösterir. Kim bununla evlenecek diye hep yolunu gözlerlerdi. Ama Hazreti Mus'ab ailesini, varlığı, güzelliği, kadınları değil Allah'ı ve Resulü'nü seçmişti. O, o genç yaşta Müslüman oldu. Peygamberimize teslim oldu. Peygamberimiz de kendisini Medine'ye hicret gerçekleşmeden önce Medine'li Müslümanlarla birlikte akaba biatlarında Medine'ye eğitimci öğretmen olarak gönderdi. Hz. Musab hicretten önce gidip oradaki insanları eğitti. Ve öyle bir insandı ki Bedir'de, Uhud'da hemen her yerde varlığını gösterdi. 25 yaşında da şehit oldu bu, bu sahabe. Ve peygamberimiz ...onu gördüğünde buyurdu ki... ...görüyor musunuz şunu... ...Mekke'de bundan daha müreffeh... ...bir genç yoktu... ...diye Peygamberimiz de Hazreti Mus'ab'ı... ...böyle övmektedir değerli kardeşlerim. Tabii ki... ...tabi ki bununla birlikte... ...girdi savaşta... ...Uhud'da şehit olduğunda... ...bir darbeyi... ...aldığında kılıç darbesiyle... ...sağ kolunu... ...ikinci darbeyle sol kolunu kaybetti ama o yine varlığını sürdürdü ta ki üçüncü darbe üçüncü mızrak yarası kılıç darbesi gelinceye kadar ve arş-ı alada ve cennette mükerrem olan insanlar sınıfına dahil olduğu en yakışıklı sahabe olan peygamberimizin gözdesi Hazreti Musab eğitimci Medine'li Müslümanların önderi hicretin öncüsü olan Hazreti Musab bin Umeyr Değerli kardeşlerim, tabii ki gençlikten bahsederken şunu çok iyi bilmeliyiz ki, gençlerle ilgili görevler sadece bireylere değil, öncelikle anne babalara, aile yuvalarına düşmekte. Her bir aile reisi, her bir anne baba, kendi evladını iyi şekilde kontrol etmek, yetiştirmek, her türlü sorumluluğuyla her türlü sorunu ile ilgilenmek zorundadır. Genci başıboş bırakırsanız her türlü sefahete sefalete düşme ihtimali vardır. Onun için genci korumakla yükümlü birinci olarak kimdir? Anne babadır. Ailedir, aile yuvasıdır. Bunun dışında ikinci görev ise gönüllü kuruluşlara, cemaatlere düşmektedir ki sivil toplum örgütü artık adına her ne derseniz değil, bu tür organizasyonların, cemaatlerin de gençler hususunda özel bir gayret sarf etmesi gerekir. Gençleri fazla kontrol etmek, onlara her türlü yardımda bulunmak, onları eğitmek tabii ki görevleri içerisindedir. Üçüncü olarak da gençlerle, kurumlar bazında hatta yönetim devlet bazında ilgilenmek gerekir ki eğer bugün toplum fuhşa kötüler sürükleniyorsa gençlik, alkol, uyuşturucu ve buna benzer kötü bataklıklar içerisindeyse en başta yönetenler sorumludur. Bunu yönetenlerin bu tür gençleri bu hareketleri kontrol etmeden başıboş bırakarak Hatta kötülüğü teşvik ederek gençliği bu hale getirmeye hiçbir şekilde hakları yoktur. Bu ailenin görevidir. Bu cemaatlerin, cemiyetlerin görevidir. Bu aynı zamanda yönetenlerin görevidir değerli kardeşlerim. Dolayısıyla bozulmakta olan toplumu düzeltmek, buna müdahale etmek el birliğiyle herkesin üstüne bir vazifedir. Kendi kendine bir şeyin oluşması mümkün değildir. Bunu kendi kendine beklemek asla kabul edilemez. Bunun içindir ki gençliği düzeltebilmek için önce şahsın, şahsiyetin düzelmesi, ailenin düzelmesi ve yeniden toplumun inşası ile mümkündür. Ve bu da ifade etmeye çalıştığım gibi bu tür kurumların görevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi de gerçekleşecektir. Değerli kardeşlerim Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamberimiz kıyamet günü herkesin zorda olacağı o günde yedi sınıf insanın protokol misafir muamelesi göreceğini anlatıyor. Bu diyor ki seb'atun yedi kişi vardır ki zilluhumullahu fi ف۪ي ظِلِّهِ Allah'ın kendi gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı günde, bu yedi sınıf insanı allah Teala gölgelendirecek özel misafir muamelesi, protokol misafiri muamelesi uygulayacak. İşte bu yedi kısımdan birisi için buyurur ki, وَشَابُ النَّشَةِ ibadeti Rabbi, Rabbisine ibadetle meşgul olan, Gençliğini ibadetle geçirmiş olan genç. Hele emekli olayım, sonra bakarız. Bir hacca gidip ondan sonra iş kolay. Hele şu meşgalen bilsin, sonra bakarız değil, tam tersine. Gençlik çağında en fazla Allah'a bağlı olması gereken vakiti işte değerlendirirse bu kullar, bu gençler Allah Teala'nın huzurunda özel muamele yapacağı gençler olacak. Onun için Peygamberimizin müjdesine nail olan ki biliyorsunuz diğerleri de adil devlet başkanı, adil yöneticilik yapan valisi, belediye başkanı, devlet adamlarını da Peygamberimiz bu sınıfın içerisinde zikretmişti. Dolayısıyla da gencin önüne en büyük hedef olarak Peygamberimiz ...gençliğini ibadetle geçirmeyi koymuştu... ...değerli kardeşlerim. Tabi... ...gençlikte ibadet... ...önemlidir. Hayatın... ...her devresinde de ibadet... ...önemlidir. Tabii ki bunu yaparken de... ...ibadetlerle... ...meşgul olmak gerektiği kadar... ...kötülükten de... ...uzak durmak önemlidir. Hani ben hem onu yaparım... ...hem bunu yaparım. Biraz oradan... ...biraz buradan demek... ...doğru değildir. Hazreti Abdullah İbni Abbas'a bir gün sormuşlar. Demişler ki efendim iki tane iki kişi var. Bunlardan birisi çok namaz kılıyor, çok oruç tutuyor ama bazı yasakları da çiğniyor. Bir diğeri daha var ki bunun ibadetleri az. Namaz oruç tutuyor ama fazla ibadeti yok yalnız bu bu günahlara karşı çok ciddiyetli günah işlemekten çok sakınıyor. Sizce bunlardan hangisi daha iyidir? Orta halli ibadet edip haramlara karşı uzak durmak mı yoksa hem çok ibadet edip hem de biraz gevşek olmak mı dendiğinde diyor ki günahlardan sakınmaya hiçbir şey denk olmaz. Her şeyden önce önce kötülüklerden kaçınmaktır. Biraz Fazla ibadet edeceğim ama biraz haram işleyeceğim dediği zaman bir insan doğru yapmış olmaz. Değerli kardeşlerim, yine Peygamberimizin gençlikle ilgili çok önemli bir hadis-i şerifi daha var ki, Peygamberimiz buyurur ki, Kıyamet günü kul beş şeyden sorguya çekilmedikçe serbest bırakılmayacaktır. ...bulunduğu yerden hiçbir yere kıpırdayamaz. Bize kıyamet sahnesini anlatıyor. Mahşer provası. Ne vaziyette? Hani Asyede iştima olur, herkes hazır ol vaziyette... ...kıpırdamadan bekler ya, işte kıyamet günü... ...insanlar hazır ol vaziyette kıpırdamadan bekleyecekler. Ne zamana kadar? Şu beş tane sorudan cevap verinceye kadar eğer şu beş soruya doğru cevap vermişlerse yakalarını kurtaracaklar. Ama şu beş soruya düzgün cevap veremezlerse orada perişan olacaklar. Beş tane soru hani imtihanlarda baraj sorusu vardır. Bazı soruları bilmezseniz asla geçemezsiniz. İşte bu beş soru böyle önemli. Diğer her şeyi geçsem bile beş soru kesinlikle karşında. Hangi sorular bunlar? Birincisi ömrünü nerede geçirdi? Neyin peşinden koştu? Sabaha kadar namaz kuruyorsun, akşama kadar camiden çıkmıyorsun ama gündeminde hep başka şeyler var. Seni insanlar ne olarak tanıyor? Bu adam öldükten sonra ne yapardı derler? Neyin peşinde hayatını geçirdi? Kahveden çıkmazdı. Hep falan takımın hastasıydı. Filan işte meşguldü. Filan kimselerin hep peşinden giderdi. İnsanlar sene öncelikli olarak hayatına neyin uğrunda, neyin mücadelesini verdin? Neyle bilirlerdi? Birinci soru bu. Ömrünü neyin peşinde geçirdi? Bu sorunun cevabını verecek. Ondan sonra ikinci soruda şu gençliğinde ne yapardı gençliğini nasıl geçirdi bu soruda sorulacak olan ikinci soru gençliğimde işte kötü yollara daldım ama sonra vazgeçtim böyle olmaz ya gençliğimi de Rabbi iyi yolda geçirdim gençliğinde de senin kulundun kulluğun görevini kulluğun gereğini yerine getirdim dediği zaman işte doğru cevap vermiştir İkinci soru neymiş Gençliği nerede geçirdi, nasıl geçirdi? Üçüncü soru da kazandıkları ile ilgili. Para kazandın geldin ama kazancına haram karıştı mı? Helal yollardan mı kazandın? Bu kazançlar nasıl geldi? Kuruşu kuruşuna hesap sorulacak üçüncü soru. Dördüncüsü de aynı kazanma gibi ama daha önemli belki de dördüncüsü ise çünkü ...toplum olarak önemsemediğimiz için. Dördüncü soruda bu kazandıklarını nerede, nasıl harcadın? Para benim, istediğimi yaparak kimene diyemez bir Müslüman. Ya kazandığı her kuruşun hesabını vermek zorunda olduğu gibi, harcadığı her kuruşun da hesabını verecek. Boş yere mi harcadın? Hiç fuzuli, israf yerlere mi harcadın? Allah'ın rızasına uygun olmayan yerlere mi harcadın? İşte bunların hepsinin hesabı var. Dördüncü hesap, harcama yerleri gider. Mahfuzlarını Allah tek tek tek inceleyecek. Böyle aldın kurtardın demeyecek. Dördüncü, beşinci olarak da bilgisiyle ilgili, öğrendikleriyle ilgili hesaba çekilecek. Hocalar hep bunları söyledi, hep duydum. Bunların hepsini biliyordum. Okumuştum ama bildiğimi yapmadım dememez Allah korusun insan. Bildiğiyle amel edip etmedi, öğrendiklerini hayata katıp katmadı, öğrendiklerini yaşayıp yaşamadı sorusu sorulacak. Bir şeyi biliyor olmak önemli değil. Haramın ne olduğunu, içki içmenin, hırsızlık yapmanın haram olduğunu caddeye çıkın. İslam'dan, uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan bir insan bile bilir. Bunlar kötü şeyler der hemen size. Ama iş bilmek değil, yapmak. Beşinci hesaba çekileceği soru bildiklerini hayatına kattın mı, katmadın mı? İşte bir insan bu beş tane soruya doğru cevap verdiği zaman, yani bu insan gençliğini kullukta geçirdiğini, gençliğini Allah'ın rızasına uygun şekilde geçirdiği cevabı verdiği zaman o zaman ancak yakasını kurtaracak. Değerli kardeşlerim, yine rivayet edildiğine göre Muhammed bin Süleyman diye bir zat. Bu zat Mecmu'l Evhur diye bir fıkıh kitabının yazarı. Bunun hayatı ile ilgili şöyle anlatılır. Kendisi gençliğinde bir gün Dert, ...ilmi müzakere yapıyor... ...elinde kitap, kitabını mutala ediyor... ...dert çalışıyor... ...mum ışığında... ...dert çalışırken... ...kış vakti... ...karanlıkta bire ...kapı çalınıyor... ...kendisi büyük bir tereddüt geçiriyor... ...bu saatte bana tek başına kalıyor... ...bu saatte kimse bana ziyarete gelmez... ...hayrola ne ola ki diye... ...merakla, heyecanla kapıya gittiğinde... ...genç ve güzel bir bayanın... ...kapısını çaldığını görüyor. Bu bayan diyor ki... ...ben uzaklardan geliyorum... ...yolu kaybettim... ...burada da bu sizin ışığınızdan başka... ...hiçbir ışık... ...göremediğim için kapınızı çalmak zorunda kaldım... Barınacak, sığınacak... ...bir yere ihtiyacım var. Tabii bu genç de... ...önce hafif bir tereddüt geçiriyor... ...ardından buyur ediyor bayanı... ...bayanı buyur ediyor... ...buyurun geçin bir kenarda yeri gösteriyor... ...burada istirahat edebilirsiniz diye... ...ardından... ...kendisi kitap okumaya... ...ders çalışmaya, ilmi mutala yapmaya... ...devam ediyor. Kenarda elinde kitap yönünü dönüyor... ...mum yanıyor. Tabi bayana bakmamaya çalıştığı gibi... ...mum yandığı için de... ...bir yandan ders çalışıyor ama arada bir... ...parmağını o muma uzatıyor... ...ve elini acıtacak kadar... Mumda parmağı yanıyor, çekiyor, bir süre duruyor, bir süre sonra tekrar. Mütemadiyen bu devam ediyor. Tabi o kız da sabaha kadar uyumamış korku içerisinde bekliyor. Caddeye çıksa ne olacak, sokaklara çıksa kim bilir nasıl bir yer. Heyecan içerisinde sabaha kadar bekliyor ki genç bir yandan uyumuyor, elini yakıyor. Kitap okumaya devam ediyor, elini yakıyor, kitap okumaya devam ediyor. Sabah olunca da... ...gün ışığınca bayan ayrılıp gidiyor. Tabi gidiyor ki... ...gittiği yer... ...bir tane saray. Meğer bir vezirin kendisi kızıymış. Bir vezirin zamanı, vezirlerinden birinin kızı. Heyecan içerisinde... ...herkes onu arıyor. Gündüz ayrılmış ki... ...yolu şaşırmış. Kendisi heyecan içerisinde... ...herkesin beklediğini görünce... babası söylüyor, hayrola kızım... ...neredeydin bu gece her yerde seni aradı kendisi de babasına durumu anlatıyor baba diyor e, böyle böyle bir hadise başıma geldi filan yere sığındım oradan da sabah çıktım geldim ve bu arada o gencin durumunu anlatıyor bu genç işte sabah kadar hem kitabını okudu hem de parmağını yaktı durdu böyle deyince vezir de şaşırıyor kimmiş bu diye o genci adamları gönderip huzurunu çarptırıyor diyor ki bu genç yani Muhammed bin Süleyman Hazretleri sen niçin böyle parmağını yaktın dediğinde diyor ki bir kere yolunu kaybettiği için kapımı çalan bir misafiri o soğukta o karanlıkta bırakamazdım. Düşündüm ki bunu eve almam gerekir kulübeme aldım. Sonra da nefsimin hilelerine karşı kışkırtmalarına karşı da kendimi ...korumak üzere bana cehennem alevini hatırlatan muma parmağımı daldırdım. Nefsim beni kandırmaya yeltendiğinde her seferinde parmağımı soktum. Hatırla cehennem ateşi bundan daha sıcak. Cehennemde yanacaksın diye kendime bunu hatırlattım. Böylece Allah beni bir harama düşmekten, bir yanlış yapmaktan korudu diyor. Tabi vezirinde bu durum çok hoşuna gidiyor ve kızını evlendiriyor. Meşhur anlatıldığı üzere değerli kardeşlerim. Dolayısıyla bu zatın kendini korumak üzere nasıl ateşte de olsa bir mücadele içerisinde olduğunu ve sonuçta da damat efendi diye de nam saldığını tarih kitapları yazıyor. Değerli kardeşlerim, dolayısıyla bilmeliyiz ki Gençlik insan hayatında en önemli evredir. Enerjisinin, zekasının, fiziki gücünün her şeyin zirvede olduğu bir andır. Bunu en iyi değerlendirdiği zaman ancak kulluk görevini yerine getirmiş olur. Peki bu iyiliklere, güzelliklere rağmen gençliğin karşı karşıya bulunduğu hangi problemler var derseniz bir kere... Önce şunu bilmeliyiz ki Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Ey Habibim müminlere söyle gözlerini sakınsınlar. Gözlerini harama bakmaktan, kadınlara bakmaktan sakınsınlar. Caddede düzgün Allah'ın rızasına uygun kıyafeti olmayan bir bayan günah işlemiştir, hata yapmıştır. Ama erkek de bu bayan hata yaptı diye sele serfe istediği gibi davranamaz ya. O da kendisini muhafaza etmek, gözlerini sakındırmak zorundadır. Bakın Kur'an-ı Kerim'de allah Teala bizzat direkt zina etmeyin demez. Ya ve la takrabuz zina. Zinaya yaklaşmayınızdır. Neden? Çünkü o büyük suça yaklaştıktan sonra zaten adım adım yaklaşıldıktan sonra günah işlemek artık kaçınmaz hale gelir. Onun için allah Teala ona giden yolları da yasaklamıştır ki işte birinci görev erkeklere bunun için gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar buyuruyor. Ve yine hadis-i şerifte peygamberimiz Allahümme asrih mi ve basari diye bolca dua ederdir. Ya Rabbi benim kulağımı da gözümü de istah et diye. Peygamberimiz hep kendisi de böyle dua eder, kontrol altında olmasını Allah'tan dilerdi. İşte bir genç gözlerine bir mümin gözlerini haramdan sakındırmadığı zaman da zaten ibadetlerden lezzet alamaz. İbadetin şuuruna, hissine, bilincine varabilmesi için gözlerini haramdan sakındırması, kendisini haramlardan uzak tutması gerekir haramlardan uzak durduğu zaman ancak ibadetinin lezzetini alır. Kulluk bilincine o zaman varır. Yine bir insan kendisini haramlara maruz bıraktığı zaman adeta kendisini işgale maruz hale bırakır. Nasıl ki surlarla çevrili bir korunaklı bir, diye bir de surun kapılarını açarsanız oradan oklar girerse ya da düşman girerse işte bir insan Harama böyle şehvete kapıyı araladığı zaman artık işgal altındadır. Yürek işgaline uğrar, yürek işgaline uğradığı zamanda yenilmesi kaçınılmaz hale gelir. Değerli kardeşlerim, ikinci olarak gencin, gencin nefsi şehvi arzulara karşı direnmesi gerekir. Kendisi bir imtihan içerisinde olduğu bilinciyle hareket ederek kendisini her daim, hayatın her anında gözeten Allah olduğunu bilerek hareket etmeli. Bu bir imtihan düşüncesi içerisinde hareket ederek de sınavda başarılı olmak zorundadır. Yine Hazreti Ömer Efendimizin hilafeti döneminde rivayet edildiğine göre bir genç Hazreti Ömer'in her zaman arkasında namaz kılarmış. Hazreti Ömer'in sesiyle Kur'an okunmasını hem merak eder, iştiyakla onu dinlemek ister... ...hem de ön safta namaz kılıp sevap alır. Uzun bir süre genç böyle devam ederken... ...yolda da bir bayan bunu hep yoldan çıkarmaya çalışırmış. Gencin hep gidiş gelişini gördükçe hep ona bir şekilde yoldan çıkarmak için türlü dalaveleler çevirilmiş. Gün olmuş ki Hazreti Ömer bir namaz vakti bu gencin arkasında olmadığını görmüş. Şaşırmış. Her zaman bu genç gelirdi ne oldu diye sahabelere sorduğunda demişler ki efendim ya emiral müminin bu genç öldü biz de onu defnettik. Tabi Hazreti Ömer de biraz bozulmuş. Neden bu genç öldü de bana hiç haber vermeden kendi kendinizi defnettiniz dediğinde durumu anlatmışlar. Ne olmuş? Bu genç her zaman namazı gelip giderken bir gün olmuş ki bu genç bu bayan her türlü yolu deneyerek bu sefer kesin bunu baştan çıkaracağım diye her türlü fethanla yapmaya karar vermiş. Olacak ya ve o sefer kimde de artık genç ve tuzağa bir sefer düşmek, maruz kalmak durumunda olmuş ki sadece günah işlemek değil. Dönüp bakmış, kalbi bir meyil yaşamış ama o esnada da kadına böyle şehevi olarak dönüp bakmak üzereyken hep Allah Teala'nın innel vezînet tegav idâ ta'ifun fâifun mineşşeytan tevekkerû <gülüyor> fe idâhû mubsirun Allah'ın takva kulları o kimselerdir ki şeytandan kendilerine bir vesvese dokunduğu zaman hemen Allah'ı hatırlayıp gerçeği görürler. Hemen bu kötülükten vazgeçerler. Mahalindeki ayeti hatırlamış, bu ayeti okuyarak da çekilmiş. Ama öyle bir öyle bir duruma gelmiş ki bu ayetle acaba ya Rabbi ben şeytanın hilesine mi düşüyorum diye korkuya kapılmış o korkuyla da orada canını vermiş. Muhtemelen de bu sahabeler bu tam kadınla görüşmek üzereydi ki onun bulunduğu yerdeydi ki öldü. İyi bir yerde ölmedi düşüncesiyle de Hazreti Ömer'e haber vermeden defnetmişler. Tabi Hazreti Ömer gencin hep sürekli namazda peşinde olduğunu bildiği için de demiş ki bana kabrini gösterin nereye defnettiniz? Doğruca çıkıp bu gencin kabrine ziyarete gitmiş, kabrinde de demiş ey filan, Olimen kafeme kâma Rabbihi cenneten Rahman suresinde geçen bu ayet okumuş. Yani Allah Teala bu ayette buyuruyor ki Rabbinin huzurundan korkana iki cennet vardır. Bu ayet okuyunca birazdan kabristandan. ...Kabristan'dan şöyle cevap gelmiş ki... ...ya emiral mü'minim... ...ben senin o dediğinin... ...tam iki katı mükafat gördüm. Allah'tan korktuğu için... ...Allah'ı hatırladığı an... ...kötülükten vazgeçtiği için... ...ve limen kâfe mekâme rabbihi cenneteğinde... ...buyrulan ayettekinin... ...mükafatının diyor... ...iki katı gördüm. İki katı mükafat gördüm burada. İşte bunun içindeki... İşte bunun içindir ki her bir insan her bir insan kendini her türlü kötülükten korumak için mücadele etmedi değerli kardeşlerim tabi burada bir başka hususta gencin çevre seçimi ile ilgilidir her bir genç bugün toplumumuzda maruz kalınan hatalardan birisi olarak yanlış çevrenin içerisinde olmaktır ve Kendisi eve istediği saatte gidip gelmeyi özgürlük saymamalıdır. İstediğim evde istediğim kişilerle kalırım. Bu benim özgürlüğümdür diyemez bir insan. Allah Teala'nın koyduğu kurallar vardır. Erkekler erkeklerle kadınlar kadınlarla birlikte bir arada bulunabilirler. Ama bunun dışında aile düzeni olmadan bir eke başka biriyle aynı ortamda bulunması, hele bahsedildiği gibi aynı evde kalınması haramdır, büyük günahlar içerisindedir. Sadece bir hataya düşmeden bile aynı ortamda uzlet içerisinde aynı ortamda kalmaları da bir büyük günahlardandır değerli kardeşlerim. Onun için özgürlüğün sınırı haramlardır. İnsan Allah'ın haram kıldığı sınıra kadar özgürdür. Ama eğer bir yerde Allah'ın haramı devreye girmişse o zaman özgürlük son bulmuş demektir. Bunu düşünmek durumundadır insan. Tabi ki, tabii ki ana babasına, ailesine saygıdan da hiçbir şekilde kusur etmemelidir. Ne zamana kadar bu saygı ...haram noktaya... ...gelmeyinceye kadar... ...Sadi bin Ebi Vakkas Hazretleri... ...Aşere-i Mübaşşar eden... ...hayattayken... ...Cennette müjdelenen... ...on sahabeden birisiydi. İşte Sadi bin Ebi Vakkas Hazretleri... ...annesine... ...o kadar çok bağlıydı ki... ...hiçbir zaman saygıda... ...kusur etmezdi cahiliye döneminde de. Böyle bir saygının... ...sahibi olan zat... ...genç yaşta Müslüman oldu... Bunun tabii ki Müslüman olmasını annesi kabullenemedi bir türlü. Oğluna bir türlü şu Muhammed'in dininden vazgeçtiye baskı yaptı. Ama Said bin Ebü Vakkas Hazretleri annesine hiçbir şekilde saygıda kusur etmemesine rağmen dininden de vazgeçmedi. Öyle oldu ki kadın artık açlık grevine başladı. Dedi ki eğer sen bu Muhammed'in dininden dönmezsen ben ölünceye kadar aç ve susuz kalacağım. Ağzına bir tek lokma sokmuyordu. Yeter ki oğlunu dinden çevireyim diye. Ve ben açlık ve susuzluktan ölürüm. Sonra da insanlar sana ana katili derler diye oğlunu tehdit ediyordu. Peki Sad Hazretleri ne cevap verdi değerli kardeşlerim? Dedi ki, anne senin yüz tane canın olsa hepsi de birer birer gitse ölsen ben yine bu dinden vazgeçmem. İşte o zamanda allah Teala o ince hedeke bitüşrike bi ilahidâye bu ayet nazir oldu. Yani anne babaya büyüklere saygı, hürmet, izzet, ikram ama nereye kadar? Allah'ın sınırına kadar. Eğer Allah'a itaatten alıkonuyorsa o zaman saygı bir sınırına ulaşmış demektir değerli kardeşlerim. Onun içinde özgürlüğün de sınırı harama kadardır. Dördüncü olarak da gencin uzak durması gereken husus kötü alışkanlıklardır. Kötü alışkanlıklar dediğimiz zaman bugün hemen içki ve sigara aklımıza geliyor. Bunların dışında Facebook gibi, Twitter gibi insanın saatlerce zamanını heba eden, boş bilgiler ansiklopedisi değil, boş bilgiler çöplüğü haline getiren, dünya, ahiret, zerre kadar faydası olmayan şeylerde vakit geçirmekten uzak durmasıdır. Hiç maç bitiyor 90 dakika, beyefendi 4 saat maçın yorumunu dinliyor. Bu asla asla kabul edilemez. Bir Müslüman vaktini böyle kötü şeylerle heba etmemelidir. Kendisine kötü alışkanlıklardan, kötü dostlardan uzak durmalı. iyi kimselerle arkadaş olmalı. iyi şeyleri kendisine şiar edilmelidir. Son olarak da Said Nursi Hazretlerinin tespitiyle söylemek gerekirse Said Nursi Hazretleri de Hucumat-i insana altı saldırıdan söz ediyor. İnsan nefsini saldırıya alan ...tehdit eden altı şey... ...neymiş bunlar... ...korku... ...birlerine karşı korku... ...ikincisi makam hırsı... ...üçüncüsü şöhret aşkı... ...dördüncüsü açgözlük... tamahkarlık ...beşincisi tembellik... ...altıncısı da egoizm... ...kısaca maddeler halinde... ...özetlediğimiz... ...bu altı madde diyor... ...Sahid Nusya Hazretleri insana en büyük hucumlardır. insanı yok eden 6 tane tehlikeli maddedir bunlar onun için özetlemek gerekirse gençlik insanın hayatındaki en önemli çağdır bu çağı en iyi şekilde değerlendirmek gencin görevidir genç şahsi için olduğu kadar toplumu içinde bir değerdir onun içinde gençlerin omuz vermediği, destek vermediği hiçbir hareket istikbal vaat edemez. Hiçbir kurumun kuruluşunda bu noktada başarılı olması mümkün değildir. Tabii ki geçmişin hatalarını körü körüne tekrarlamak değil, yeni vizyonla hareket etmek gerektiği kadar aynı şekilde değerlerine de kadim değerlerine de bağlı olmak e, öncelikli olarak ele alınması gereken bir durumdur. Bunun içinde sahabelerin büyük çoğunluğunu teşkil eden sahabelerin büyük çoğunluğunu teşkil eden gençlerin hayatı da gencimize bir örnektir. İşte 14 yaşında Müslüman olan dava delisi, davayı çocukluğundan itibaren göğüsleyen Hazreti Ali gibi yine evini davanın merkezi haline, eğitim merkezi haline getiren Hazreti Erkam gibi yine gençliğinde tüm varlığı dünyayı elinin ucuyla itip ahireti tercih eden Medine'ye önder olan Hazreti Musab gibi gençler elbette bugünkü gencimize, gencimize örnek olmalıdır değerli kardeşlerim sohbetimizi bir hadis noktalayalım Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki, gençlerin en hayırlısı ihtiyarlara benzeyendir. İhtiyarların en fenası ise gençler gibi yaşayandır. En hayırlı genç, ihtiyar gibi olan, yani sefahatten uzak duran, kötülüklere karşı temkinle davranan, kendini frenleyen, kontrol eden, Yaşlı gibi ağırbaşlı ve olgun davranan genç en hayırlı gençtir. En kötüsü de, en kötüsü de genç gibi çılgın, arzularına, isteklerine düşkün, kendini delikanlı zanneden yaşlarda en kötü değerli kardeşlerim. Necip Fazıl'ın dediği gibi bir gençlik, bir gençlik zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. Böyle olmalıdır bir genç, zaman benim elimde dün geçti, yarının geleceğini kimse bilmiyor. Zaman bugün, zaman bende bunun bilincinde olan bir gençlik ve bunun zamanın ve mekanın emanet olduğu şuurunda bir gençlik. Ve kim var diye seslenince sağına ve soluna bakmadan ben varım diyen bir genç. Kim yapacak? Kim yapacak diye sağ sola bakan değil, direkt ayağa kalkan Abdullah bin Mesud gibi işte bu genç gençliktir ve benim olmadığım yerde kimse yoktur de olan bir gençlik. Ancak bununla kalkınmamız, bununla geleceğimizi inşa etmemiz mümkündür. Onun dışındaki lafı güzaf ile bir şey söyleyip başka şey yapmakla bir şeyi kurtarmak mümkün değildir. Ancak kendi kendinizi kandırırsınız, ancak günü kurtarırsınız ama geleceği kurtaramazsınız. Bu dünyayı kurtarsanız bile ahireti kurtarmanız mümkün değildir.